وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ve Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve ana babaya iyilik etmeyi emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirse sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Ve onlara güzel söz söylüyor. Onlara merhametinden alçak gönüllülük kanadını indir ve de ki Rabbim onlar beni küçük iken nasıl merhamet edip yetiştirdilerse... Sen de onlara öyle merhamet eyle. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer salih kimseler olursanız hiç şüphesiz ki o çokça tevbe eden kimselere çok mağfiret edendir. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver fakat israf ederek saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Eğer bir şey verecek durumda olmayıp Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti rızkı aramak için onlardan o hak sahiplerinden yüz çevirmek mecburiyetinde kalırsan artık elime geçerse veririm manasında onlara yumuşak bir söz söyle. وَلَا Hem elini boynuna bağlı kılma, cimri olma. Onu büsbütün geniş davranarak da açma. Yoksa kınanmış ve pişman bir halde oturup kalırsın. <gülüyor> Şüphesiz ki Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Muhakkak ki o habir kullarından hakkıyla haberdar olandır. Basir Onları hakkıyla görendir. Fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Şüphesiz onları öldürmek büyük bir günahtır. <gülüyor> Ve zinaya yaklaşmayın. O cürmün sebeplerinden dahi uzak durun. Çünkü o çirkin bir iştir. Ve ne kötü bir yoldur. Ve <gülüyor> hak bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı Ve bir kimse... Ve bir bir zulma uğramış olarak öldürülürse o halde şüphesiz ki onun velisine hakkını araması için bir salahiyet vermişizdir. Artık o da öldürmede Allah'ın koyduğu haddi aşmasın. Çünkü kendisi de yardım olunan bir kimsedir. وَلَا <gülüyor> تَقْرَبُوا ve rüşdüne erinceye kadar yetimin malına en güzel bir şekilde onu muhafaza maksadıyla olması müstesna yaklaşmayın. Verilen sözü de yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir mesuliyet vardır. ile ve bil <gülüyor> ölçtüğünüz zaman ise ölçüyü tam yapın doğru teraziyle tartın bu sizin için daha hayırlıdır ve netice itibariyle daha güzeldir o la takfu ma lekes bi ilm innes sem'u vel basru vel fu'adu kullu ulain ka Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına da düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan mesuldür. <gülüyor> ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de boyca dağlara erişebilirsin. <gülüyor> Bütün bunların, bu tavırların kötü olanları Rabbinin katında hoş görülmeyen şeylerdir. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Ey müşrikler! Rabbiniz oğulları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Doğrusu siz gerçekten Allah'ın gayretine dokunacak Büyük bir söz söylüyorsunuz. Şüphesiz ki bu ihtarı bu Kur'an'da türlü şekillerde ifade ettik ki düşünüp ibret alsınlar. Fakat bu onlara Hakk'a karşı nefretten başka bir şey artırmıyor. Muhammed de ki eğer onun ile beraber söyleyip durdukları gibi ilahlar olsaydı o takdirde onlar arşın sahibine üstün gelmek için bir yol ararlardı. O onların söylemekte olduklarından pek münezzehtir ve nihayetsiz büyük bir yükseklikle pek yücedir. رَبِّ <gülüyor> سَمِعَ وَلَاكِنْ لَا تَفْطَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ Yedi gök ile yer ve bunlarda bulunan her şey onu tesbih eder. Ve ona hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz ki o halim azapta hiç acele etmeyendir. Gafur, çok bağışlayandır. Resulüm, Kur'an'dan okuduğun zaman, seninle ahirete iman etmeyenlerin arasına, bildikleri halde inkar etmeleri sebebiyle gizli bir perde çekeriz. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِذَا بَكَرْتَ Ve kalplerinin üzerine kendilerinin de istediği gibi onu iyice anlamasınlar diye herdeler çekeriz. Kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Çünkü Kur'an'da Rabbini bir olarak zikrettiğin vakit onlar nefret ederek arkalarını dönüp giderler. Nahnu alam bima yestem'un bihi iz yestem'un ileyke ve izun necvâ iz yekûlud zâlimûn in tettebûl illâ seni dinlerken ne maksatla dinlemekte olduklarını ve onlar kendi aralarında fısıldaşırlarken o zalimleri siz ancak sihirlenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyorlarken en iyi bilen biziz. <gülüyor> Bak senin için şair, sihirbaz ve kahin diyerek nasıl misaller getirdiler de bu yüzden dalalete düştüler artık hakka giden bir yola güçleri yetmez <gülüyor> ve dediler ki biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak haline geldiğimiz zaman mı Gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltilecek kimseleriz?